Bazen imama yetişemiyoruz camide cemaatte kılınırken, yetişemediğimiz takdirde de tamamlama hususunda bazen karışıklıklar yaşıyoruz veya yaşayanları görüyoruz. Bu hususu bir hocamız anlatırsa bizi memnun eder demişler. İnşallah. İnsanın cemaatin imama uyma noktasında üç hali olabilir. Birincisinde müdrik deriz biz. Eğer bir insan İmama uyudu ama hiçbir rekat kaçırmamışsa yani birinci rekatın rükûsunu imamı ile beraber yapmışsa bu insanın adı müdriktir. Normal bir şekilde imama uyar ve namazını tamamlar. Mesbuk dediğimiz bir kimse vardır. İmamla birlikte bir veya daha fazla rekatı kılamamışsa bu insanın adı mesbuktur. Mesela bir insan camiye geldi baktı ki imam secdede yani rükûyu yapmış rükudan kalkmış veya secdede bu insan mesbuktur, bir rekat kaçırmış olur. Bazen iki rekatta kaçırabilir, üç rekatta kaçırabilir. Hatta imama son rekatta oturuşta, son oturuşta yetişse bile bir insan hemen kendi başına kılmamalı, mutlaka imama uymalıdır. Bu insanın da mesbuktur. Peki mesbuk nasıl davranacak? Mesbuk gelecek, imamı uyacak, tabi olduktan sonra bir rekat kılmamışsa, mesela bir rekat kılmadığını tasavvur edelim. İmam sağa selam verdikten sonra ayağa kalkacak. Birinci rekatı kendi başına kılsaydı neyi okuması gerekiyorsa onları okuyacak. Sübhani okuyacak. Avuzu Besmele'den sonra Fatiha'yı okuyacak. Zammı Süreyi okuyacak. Mesela iki rekat kılmadığını tasavvur edelim. Dört rekatlık bir öğle namazında camiye geldi. Otururken ilk oturuştayken imama geldi hemen uydu. Oturdu evet. kendisi de. İmamla birlikte iki rekatı kıldı. İmam selam verdikten sonra ayağa kalkacak. Kendisi birinci rekatını kendi başına kılsaydı birinci rekatında ne okuyacaksa onu okuyacak. Yani Subhaneke, Evuzu Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure. İkinci rekata kalkacak. ikinci rekatta Fatiha, Besmele ve Zamm-ı Sure. Daha sonra oturacak ve bu şekilde namazını tamamlamış olacak. Bir de lahik dediğimiz bir grup var. Evet, evet. Müdrik, Mesbuk ve lahik. Lahik e, uygulaması biraz zor olan bir durum. İmamla birlikte gelir, namaza başlar ve imama sonradan yetişir. Ama namaz esnasındayken abdesti bozulur, iradesi dışında abdesti bozulur. Bu insan gider, hemen hiç konuşmadan ayrılır imamdan, hiç konuşmadan gider, abdest alması gereken ilk yerden abdestini alır, gelir. Eğer imam namazı tamamlamışsa, kendi başına namazını tamamlar, hiçbir şey okumadan, imamın arkasında duruyormuşçasına okur. Ee, bu durumda olan bir insanın yapması gereken, daha uygun olan şey, eğer imamla birlikte namaz kılarken abdesti bozulmuşsa gider, abdestini yeniler ve namazını iptidaen, bidayeten yeniden kılar. E, kılar. Böyle yapması daha uygundur. Çünkü hükümleri biraz zordur.